Okay. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi. Mahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Enaûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillâhu fe ve men yudlil fe lâ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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Vallar alametlerini bizleri ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve allahın kullarını ve böyle yüzleri nurlu kardeşlerimizle bir araya getirdi. Ona ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Biz bu hamdin, bu şükrün, bu nimetin edasını ancak Rabbimizin bizden istediği şekilde veremeyiz. Ancak bizler Rabbimize bu konuda acziyetimizi bildirir. O bizden nasıl istiyorsa biz öyle yapmaya Rabbimize Söz veriyoruz ki Rabbimiz muhakkak ki Sen bize bu nimeti verdin Bunun edasını edemiyoruz Ancak bizleri bu konuda affet Biz bu nimetlerinden çok memnunuz Çok müteşekkiriz sana diye Rabbimize bu dileklerimizi bildiriyoruz Bundan sonra Değerli kardeşlerim <gülüyor> işleyeceğimiz konu İçtimai hayatımızda kardeşliğin önemi, İslam sosyal hayatımızda kardeşliğinin önemi, İslam kardeşliğinin önemi konusu ki gerçekten e, içtimai hayatta sadece Müslümanlar değil, kardeşlik demek bizim kardeşlik dememizden maksat insanların bir beraber olması. Elindeki şeyi, kendisinin malik olduğu şeyi diğer arkadaşıyla paylaşması, yandaşıyla, yoldaşıyla, sırdaşıyla paylaşması demektir. Sadece İslam toplumunda değil, hiçbir toplum eğer bu dayanışma aralarında yoksa hiçbir muvaffakiyet elde edemez. İslam değil, bütün topluluklarda bu dayanışma şarttır. İnsanların birbirleriyle, arkadaşıyla, sırdaşıyla, yoldaşıyla, komşusuyla, top, aynı inanç birliği, fikir birliği, akide birliği yaptığı insanlarla bir şeyleri paylaşmasıdır. İşte İslam dini buna kardeşlik demiştir. İslam dini bu kardeşliği nesep kardeşliğinden daha da ileri götürmüştür. Ve asıl olan bu kardeşler, dünyada iken din kardeşi olan, nesep kardeşliğinden ötürü din kardeşi olan kişiler, Allah için kardeş olan kişiler, cennetlerde, tahtlar üzerinde, seriler üzerinde beraber olacaklardır. Allahü Teala, bizlerin kalbini bu şekilde birleştirdi, bir araya getirdi. Ona hamdü senalar olsun. Eğer, eğer, Allah Teala resulüne de böyle seslenmişti. Eğer sen yeryüzünde bulunan her şeyi onların kalplerini birleştirmek için harcasaydın onların kalplerini birleştiremezdin. Subhanallah. Kim bu insanların kalplerini birleştirebilir? Böyle bir yeri, böyle bir yere toplayabilir. Ancak onların kalplerini Allah birleştirdi. Allah hikmet ve izzet sahibidir. Hayırların tümünü öğreten Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hamdü senalar, Salat selam olsun. Sevgi, şefkat, ülfet ve yakınlık elçisi. Rabbimden hepimizi kullarına ikram edeceği cennetlerle rızıklandırmasını isterim. Allah'ın dediğini sizin kulaklarınıza işittirmek, İstiyorum, Allah'ın dediğini sizin kulaklarınıza işittirmek istiyorum. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Sadece müminler kardeştir. Bazı konularda ihtilaf etsek de, müminler kardeştir. Bazımız bazımızı hor görse de, bazımız bazımıza haksızlık etse de, Bazımız bazımıza zulmetse de onlara deriz ki Allah'tan korkun sadece müminler kardeştir. Mümin kardeşini terk etse de onunla alakayı kesse de onun kıybetini yapsa da deriz ki Allah'tan kork sadece müminler kardeştir. Kardeşler bu sohbetimizi Belki içinizde benden değerli hocalarımız var Belki o hocalarımız veyahut da hocalarımızdan diğer başka kardeşlerimiz bu dersi benden iyi yapacaklarına inanıyorum Ancak kardeşlerimiz lütfetmişler Bizlere bu dersi işlemeyi uygun görmüşler Biz de onlara bu konuda teşekkür eder Böyle bir dersi bize verdikleri için onlara da ben teşekkür ediyorum ve inşallah allah Teala bana okuyacaklarımı, hüsnü ifade etmemi nasip etsin. Sizlere de anlamayı, güzel bir şekilde anlamayı nasip etsin. Öncelikle konuştuğumuz şeylerle amel etmeyi de Rabbim bize, bana ve sizlere nasip etsin. Bu dersimizi, sohbetimizi dört ana delil, nas, dört hususlarla işlemeye çalışacağım. Dört Merkezli Delillerle Birincisi Allah'ın Kitabı Allah'ın Kitabında Kardeşlik İkincisi Resulullah'ın Sünnetinde Kardeşlik ve Manaları Hakkında Bize Ulaşan Deliller Üçüncüsü Bizim Selefimiz Dediğimiz Selefi Salih Hayırlı Üç Asır Önderlerimiz Nasıl Aralarında bu kardeşliği yaşamışlar. Dördüncüsü, bizim mümin ve Müslüman kardeşlerimize karşı vazifelerimiz ve üzerimize düşen görevlerimiz nelerdir? Tabii ki dün akşam şeyhimiz, hocamız, abimiz, Ebu Said kardeşimizin dediği gibi muhakkak ki bizler de günümüzde öyle kardeşlik yazmalıyız ki, yazdırmalıyız ki bizden sonra gelecekler, bu kardeşlikten ibret almaları gerekir Ancak Bu kardeşliği bizim Bu asırda yazdırmamız için Muhakkak Bizden önce geçmişimiz Selefi Salihimiz Bu kardeşliği yaşamışlar Ve bu bunların yaşadığı bu kardeşlik Bizlere Yaşayacağımız veya yazdıracağımız Kardeşliğe çok yardımcı Olacağına inanıyorum Sonra Sonra Değerli kardeşler, bizim bu kardeşlerimize, üzerimize düşen görevlerimiz nelerdir? Asıl mesele zaten bugünkü sohbetin genelde derinleşmesine incelenmesi gereken yer burasıdır. Yani bugün Müslümanlar üzerinde çevremizden başlayarak, komşumuzdan başlayarak, yakınlarımızdan, akrabalarımızdan ve yakın arkadaşlarımızdan başlayarak bu kardeşlerimize karşı vazifelerimiz nelerdir? Ve müminler unutmamalıdır ki kendileri tuğlanın bir duvarın tuğlaları gibidir. Bu duvarın tuğlalarının misalini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Bazısı bazısını destekler. İşte bunun harcı bu duvarın harcı kardeşliktir. Kardeşliği eğer harç olmazsa o duvar yıkılır. 20 25 senedir 30 senedir kardeşliğini sürdüren insanlar işte bu kardeşliğin neticesinde kardeşliğini sürdürür. Ölesiye kadar birimiz birimizin cesedini defnedesiye kadar ve onun ardından hayırla onu yadedesiye kadar kardeşliğimiz devam etmelidir. Birbirimize yaptığımız hataları, birbirimize karşı yaptığımız ayıpları örtmek, onun kusurlarını bağışlamak, affetmek gerekir. Şimdi bazı fer'i meselelerde kişilerin muhalefeti ayrılmayı gerektirmez. İhtilaf ettiğimiz meselelerde aramızda hakim, hüküm verecek olan kimdir? İnsanların iyilikleri az da olsa yaptıkları kötülükler o iyilikleri heder edecek değildir. Adil olup hevamıza teslim olmamamız gerekir. Muhakkak ki Müslüman adaletlidir. Kardeşler iyi dinleyelim lütfen. Tek ilaha inanan, tek kitap okuyan, tek Resul'ün hidayetinde giden, batıla karşı parlayan yıldızlar mesabesinde olan sizler, tağutlara karşı tek vücut olanlar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi kelime tevhidini için, her şeyini feda eden sizler iyi dinleyin. Kıyamete kadar kalıcı bir ümmet olarak Allahu Teala'nın sizlere şöyle dediği tek ümmet sizsiniz. Kıyamete kadar kalacaklar, kalacak olan tek ümmet sizsiniz. Allahu Teala size bize şöyle sesleniyor. Va atesemu bi habli Allahi Allahın ibnat toptan sarılın Wa azkuru nığmət Allahi əleykum. İz kuntu ma kulubikum. Siz birbirinize düşmanlar iken Allah sizleri birbirleriyle kardeş etti. Sizler allah Teala bu hitabı yapmış olduğu Araplar, deve ve koyun otlatan Araplar, İslam'dan önce birbirini kıskanan, birbirlerinin kanını hiç değersiz gören, birbirine hasetlik eden, birbirine düşmanlık eden insanlardı. Ama allah Teala onlara böyle seslendi felenef baina kulubihim baina kulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah sizin kardeşler olarak kalplerinizi birleştirdi sizleri bulunmuş olduğunuz ateş çukurunun kenarından kurtuluşa götürdü Allah böylece doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size bu şekilde açıklar Bu ayetin nuzulu sebebinde Mufessirler şöyle bir olay rivayet ederler. Evs ve Hazreç kabilesi Medine'de müteşekkil olan insanların nispet edildikleri iki toplum, iki kavim, iki kabile. Bunlar Medine'deki insanlar. Yani Medine'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret ettiği anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve muhacirleri kabul eden insanlar bu iki kabileden birisine mensuptular. Ya Evs ya da Hazreti. Bu insanlar İslam gelmeden önce birbirlerine düşman idiler. Birbirlerine düşman idiler. Birbirlerine savaşlar açar, birbirlerini esir alırlar, birbirlerinin kanını hiç yere dökerlerdi. Boş yere dökerlerdi. Ve bu insanlar İslam geldi bu şekilde kardeş oldu. Ancak şeytan boş durmadı. Bu güzel manzarayı şeytan çekemedi. Şeytan müminin üzerindeki hiçbir taatı çekemez. O devamlı mümin her taat ettiğinde her taat yaptığında Allah'a ibadet ettiğinde şeytan bir hüsran içerisine bir üzüntü içerisine girer. O şekilde şeytan müminlerin bu kardeşliğini çekemedi, kardeşlerin arasına fitne koymaya başladı. Onların onların arasına fitne koymak için önceden aralarında geçen buaz savaşlarını hatırlattı. Evsten olan ensarlı olan ensarlılar, evsten olan ensar, kılıcında kılıcını kınından çıkarıp, Boğaz diye haykırdı Hazretten olan da Aynı şekilde kılıcını çekerek Boğaz, boğaz diye Haykırmaya başladılar İmandan Kur'an'dan ve İslam'dan sonra Çölde Vuruşmak için Boş bir arazide vuruşmak için Birbirleriyle randevuleştiler Çünkü heva Aklı kalebe çalar İnsanın hevaya uyması Aklını kalebe çalar Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haber alınca Ya Resulullah çabuk yetiş İnsanlar birbirlerini Boğazlaması yakındır Diye haber verdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kim bunlar dedince evs ve hazreç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben onların içinde olduğum halde Kur'an iner olduğu halde mi diye bu işe taaccüp etti. Onların içine bu işi sok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izarını aldı ve onların aralarına girip Allah'ın kitabından ve sünnetinden onlara nasihat etti. Onlara kardeşliklerini hatırlattı ve Allahü Teala bu ayet kelimesi kerimesi o zaman nazir oldu Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bu ayeti onlara okudu Ateşin kenarında olduğunuz halde Allah sizi kurtardı Kalplerinizi birbirinize Ülfet ettirdi, sevdirdi Niçin buradayız hepimiz? Rabbimize itaat olsun diye Kardeşlik uğruna buralardayız Allah Teala bizleri kitap ehlinden sakındırmıştır. Onlara uymak, onları taklit etmekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sakındırmıştır. Değerli kardeşler, Müslümanların arasındaki sevgi dostluğun bir göstergesidir. Bağ birbirine bağlılığın bir göstergesidir. Allahü Teala Veli kullarını, kendinin dostu olan kulları şöyle ta ta tanıtıyor: Eşidda o alel kufar, <gülüyor> ruhme Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli. Vallahi bizler öyle bir durumdayız ki bugün Müslümanlar kafire, yabancı hainlere, müşriklere, ...facir ve fasıklara merhametli olup, Müslümanlara ise acımayan, onlara kin ve haset eden, onu çekemeyen, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen insanlar olduk. Düşmanımıza yapamadığımızı, kardeşimize yapar olduk. Kardeşlerim, Müslüman kardeşimize hayatta yapmadığımız iyiliği bizler ne zaman yapacağız? Burada sevmediğimiz kardeşi Ne zaman seveceğiz? Yine Şeyhimiz Abimizin bir sözü vardı dün akşam Bir kişi kel öldüğü zaman Sırma saçlı Kör ördüğü zaman Ela gözlü Badem gözlü Şimdi gerçekten öyle oluyor Dünyadayken Bir safa zor getirdiğimiz insanlar Veyahut da arkasından küfür ettiğimiz, arkasından gıybetini ettiğimiz, zulmettiğimiz insanlar öldükten sonra çok iyi insanlar oluyor. Acaba bu bizim iki yüzlülüğümüz mü, sahtekarlığımız mı, yalancılığımız mı yoksa gerçekten o insanı sevdiğimizden mi? Eğer gerçekten o insanı sevseydik dünyada o kişiye iyilik yapardık. Daha sonra gelecek. Belki vakitten dolayı gelemez. Müsadeti geldiği için söyleyeyim. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki: Benim diyor dünya kadar malım olsa. Ben diyor gece gündüz ibadet, gece namaz kılsam, gündüz oruç tutsam, Allah'a karşı bütün taatları yapsam da Allah'ın kullarına Vermiş olduğum bir maldan Vermesen Yarın yüzü koyun cehenneme girmeyi Hak etmiş olabilirim diyor. Çünkü Allah'ın kullarına yapacağım iyiliği Ben ne zaman yapacağım Onun için Değerli kardeşler Müslüman kardeşimize dünyada yapma, yapam, yapmadığımız, yapamadığımız veyahut da yapmamız gereken iyiliği ne zaman yapacağız? Göçebe hayatı yaşayan Araplar içinde İslam öyle bir kardeşlik çıkarmıştır ki Allahu Teala bu nimeti Resulüne hatırlatarak ve ellefe beyne ve fe'allefe beyne kulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه غفور حكيم sen Allah onların kalplerini birbirleriyle bağdaştırdı sen yeryüzünde olanların tümünü harcasaydın Allah e, sen yeryüzünde olanların tümünü harcasaydın Onların kalplerini birleştiremezdin. Allah Resulü bile Allah'ın merhameti, yardımı olmadan insanların kalplerini birleştiremezken bugün hangi bir insan hangi insan bu kabiliyete sahiptir diyebiliriz? Araplar İslam'dan önce dağınık bir halde yaşarken Allahu Teala onları öyle insanlar yaptı ki Öyle hale getirdi ki iki evli olan insan karısının birisini ikisini gösterip hangisini beğenirsen onu boşayım sana vereyim diyecek hale geldi. Çapulculuk yapan insanların mallarını almak için yollarını kesen o Araplar yine malımın yarısını sana vereyim diye teklif etti. Dikkat edin. Bu sadece belki bizim okuduğumuz ve bizim birçoğumuzun efsane gibi gördüğü okumaktan zevk aldığı şeyler olabilir. Ancak yapmaya geldiğimiz zaman bizler bunun kaçta kaçını yapıyoruz. Alimlerden birisi diyor ki kardeşini veya arkadaşını 3 seviyeye indirebilir 3 derecede tutabilirsin. Birinci derecesi onu kölen mesabesinde tut, kölen mesabesinde tut. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir arkadaşına. Kölen mesabesinde, kölene ancak bu şekilde davranıyorsun. Bunun ötesinde davranırsan ne yaparsın? Zulmeders. Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek arkadaşına diyor. İkinci bir mes derece ona. Ona Sahip olduğunun yarısını ver Yani sahip olduğunu Onunla bölüş Paylaş Bu da onu kendi derecende tutman Yani kendin gibi görmen Kardeşini Arkadaşını kendin gibi görmen Sahip olduğunun Malik olduğunun yarısını ver Üçüncü derecesi ise onu kendi nefsine tercih et. Buna ne diyoruz İslam'da? İhsar. Kendi nefsine tercih etmek. Yusiruna ala enfusihim velau bihim khasasa. Onlar kardeşlerini, ihtiyaç sahiplerini kendileri ihtiyaç sahibi olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Bu ise kimin derecesidir? ihsan sahibi olan takva ehlinin muttakilerin ve muhsinlerin derecesidir. <gülüyor> Ey insanlar Allahü Teala buyuruyor. Ey insanlar sizi bir dişiden ve bir erkekten yarattık. Bir erkek ve dişiden yarattık. Sizi kabile kabile ayırdık. Aranızda tanışasınız diye. Aranızda tanışasınız diye. Kürdü, Türgü, Arapı, Çerkezi, Hangi kavimden olursa olsun, Hepsi Adem'in çocuklarıdır. Hiç kimsenin, Kimseye, Farkı ve üstünlüğü yoktur. Üstünlük, Kullar arasında değil, Allah'ın, Allah ile kulla Kulunun arasındadır. O da takva iledir. Takva iledir. O da Allah'ın katında gizlidir. İki kişinin arasını ıslah etmek kardeşler. allah Teala buyurdu. İnnemel mu'minuna ihvetun. Sadece mü'minler kardeştir. Fe aslihev beyne ahavaykun kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Kendime ve sizlere bu kardeşliği hatırlatayım. Vallahi kardeşler dini kökünden kazıyan şey insanların birbirine buz etmesidir. Dini biliyor musunuz? Zekat, namaz, hac bunları hepsini biliyor musunuz? İşte bunları kökünden kazıyan şey İnsanların birbirine buz etmesi, birbirine haset etmesidir. Allah'ın kullarına karşı aldatma, tuzak kurma, kalpler dolunca Allah'ın kullarını aldatma ve kandırma ile kalpler dolunca o zaman diller yaralayıcı olur. İyiliklere karşından körlük edilir. Güzellikler unutur insanları yarar yaralar. İslam bunu istemiyor. İslam ne istiyor? Müminler kardeştir. Kardeşlerinizin aralarını ıslah edin. Eğer müminlerden iki topluluk birbiriyle çatışırsa aralarını ıslah etsin. Çatışma kan demek. Çatışma ölüm demek. Çatışma birbiriyle vuruşma Dul kadınlar Ve yetim kalan çocuklar demek 35-40 senedir 30 bin kişinin Öldüğünden bahsedilmekte Neler bıraktılar Neler bıraktılar geriye Sakat insanlar, kolsuz Bacaksız insanlar kaldı Geriye Dul bacılar kaldı geriye Yetim çocuklar kaldı Evladını kaybeden anne ve babalar kaldı. Ne uğruna, ne mutlu Türk'üm diyene, sadece o kelimeyi, Türk olmayana yutturmak için. Ama bugün işin farkına vardılar ki, Türk olmayana Türk'üm dedirtmek, Allah'ın kanununa aykırı bir şey. Öyleyse, biz, Allah'ın bizi bir Adem'den yarattığını unutmayalım Adem'den yarattığını unutmayalım İşte şimdi ancak Ancak Akılları başına geliyor Yani bu işler böyle gitmiyor Çünkü bundan birileri çıkar elde ediyordu İşte bugün onların Senelerdir Müslümanların itiraf ettiği şeyler bugün gündeme gelince ancak kendileri bunları anladılar. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. İşte bizim aramızı ıslah edecek şey tek din kardeşliğidir. Tek din kardeşliğidir. Allah için söyleyin. Bu niza ve ay veya ayrılık veya buğuz etme. Bir sözden dolayı mı, davranıştan dolayı mı veya Fer'i bir meseleden dolayı mı? Sonra Bizler bu kavgalara barış çaresi bulamıyor muyuz? Yahudiler, Masonlar, ırkçılar Ve diğer Allah'ın ve onun evliyalarının düşmanları Allah'ın ve onun evliyalarının düşmanları Meselelerine çözüm yolu buluyorlar Kendi düşmanları olan müminlere karşı ortak tavır alıyorlarsa, bizler bir köyde kafirlerin içerisinde 2-3 tane Müslüman genç, Allah'ın dinini yaşamak için birbirimize sırt sırta veremiyoruz, birbirimizle dayanışmaya giremiyoruz, inandığımız İslam'ı davet etmek için birbirimize yardımcı olamıyoruz. Bir köyde 3 kişi 3 Müslüman Birbiriyle Dayanışma içerisine giremiyor Niçin ne, ne sebepten dolayı Senin sakalın uzun Benimki kısa Senin paçan uzun benimki kısa Diyerek mi Veyahut da senin Görüşün doğru değil benimki mi Bu Gerçekten çok dehşetli Bir şey Allah'ın kitabında kardeşlik bu ayetlerle sınırlı değil. Ama şimdi Allah'ın Resulü'nün sünnetinde kardeşliği sizlere ifade etmeye çalışacağım. Arzu ve üsteklerine göre konuşmayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El muslimu ahul muslim, müslüman, müslümanın kardeşidir. İbn-i Teymiye Rahimullah bu söz hakkında şöyle diyor. Bu kardeşliği Allah akt etmiştir. Bu kardeşlik bir anlaşmaya, bir dayanağa ihtiyacı yoktur. Bunun tek anlaşması, tek dayanağı La ilahe illallah sözüdür. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah sözü bunun tek anlaşmasıdır. Bu söz söylendiği zaman o kişi ister Arap olsun ister acem olsun ister siyah olsun ister beyaz olsun hepsi kardeş olmuştur. Bizim aramızı nesep ayırsa da annelerimiz ve babalarımız farklı olsa da bizim aramızı dinimiz birleştiriyor. Biz onu baba yerine koyduk. Ebu Selman Faris'in dediği gibi benim benim babam İslam'dır, İslam'dan başka babam yok diyor. Bu aktin bozulmasını gerektiren hususlar dışında bu akt hiçbir şekilde bozulamaz. Öyleyse bu akti bozacak şey nedir? Kişinin İslam'dan irtidat etmesidir. Kardeşler, Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakları vardır. Bu hadisin devamında geliyor. Resulullah öyle buyuruyor. Diyor ki, Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yahkiruhu ve la yeslimuhu. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Kardeşlerimize zulmetmeyeceğiz. Onu hakir görmeyeceğiz. Yani küçük görmeyeceğiz. Onu hakir görmeyeceğiz. Bulunmuş olduğu toplumdan dolayı, bulunmuş olduğu aileden dolayı, bulun sahip olmuş olduğu sülaleden dolayı, Müslüman Müslüman kardeşini hakir görmez, küçük görmez, küçük düşürmez. Hakaret etmez. Ve la yeslimuhu onu baş kendi başına bırakmaz. Bi hasbimri'in min eşerrin yahqira ahahu'l muslim. Müslümana şer olarak yeter. Müslüman kardeşini hakir görmez. Yani Müslüman kardeşini aşağıladın mı? Sana şer olarak yeter. Yani büyük bir şer topladın başına. Kullul muslimi alel muslimi haram. Müslümanın Müslüman üzerine her şeyi haramdır. Demuhu maluhu varduhu. Malı, ırzı ve kanı haramdır. Cafer Sadık radıyallahu anh'a birisi gelir. Ey imam adamın birisi senin için şöyle dedi der. Yani senin gıybetini yaptı. Cafer Sadık radıyallahu anh, fena bir şekilde kızar ve der ki gel otur. Oturunca o kişiye dedi ki sen Rumlarla cihad ettin mi? Hayır. Allah yolunda cihad ettin mi? Hayır. Sen Rumlar senden Rumlar ve Farisler yani Rumlar ve Farsiler emin oluyor da kafirler emin oluyor da Muhammed ümmeti senden Güvende olmuyor. Yani sen Allah yolunda cihad etmedin. Kafirlere bir kafirlere bir zararın dokunmadı. Halde müminin kıymetini yapıyorsun. Subhanallah. Muhammed bin Vasi rah rahimahullah yanında birisi kardeşinin kıybetini yaptı. Ona dedi ki Allah'tan kork dedi. Kıybet eden kişi dedi ki o bunu yaptı. O da ben sana o kişi bunu yaptı mı, yapmadı mı diye sormuyorum. Ben sana beyaz kumaşın gözlerini kapatıp, bütün vücuduna sarılıp kabre konulduğun anı hatırlatıyorum. Beyaz kumaş vücudunu kapatınca nedir? Kefenidir insan. İşte o zaman Allah'tan kork. Yani biz gıybeti yanlış anlıyoruz gıybet olarak şunu demen yeterlidir. Ne çok yedi? Şunun karnına bak, şunun göbeğine bak demeniz yeterlidir. Yeterlidir. Ne kadar uyuyor demeniz yeterlidir. Ne kadar uyuyor demeniz yeterlidir. Değerli kardeşler, kabir ve o çukura konulma, çoğumuzun dikkatinden kaçan bir hakikat. Bu düşünceden uzak olarak sabahlıyoruz. Dinimizi, dinimizi ve iyiliklerimizi insanlara dağıtıyoruz. Kalbimiz Müslüman olmazsa, dilimiz Müslüman olur mu? Kalbimizden selamet bulmayan, dilimizden selamet bulur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisin sonunda şöyle buyurur. Takva buradadır. Bir kelime telaffuz edilmez ki, bir davranış sergilenmez ki, bu hareket ortaya konmaz ki, bütün bunlar kalbin inancından, kalbin hareketinden meydana gelen olaylardır. Müminler arasında sevgi nasıldır? Veyahut da bizler birbirimizi sevmemizin neticesi nedir da iman ettiğimizin alameti nedir? Resulullah yemin ediyor vallahi. Vallahi la cennete hatta tu'minu. Allah'a yemin olsun ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Tabii ki iman etmedikçe cennete girilmez. Sadaka Rasulullah. Ve la tu'minu Hatta tahabbu Ha burada Resulullah Bu birinci hakikati Herkes biliyor Birinci hakikati herkes biliyor İman etmedikçe cennete girilmeyecek Ama Çoğumuzun gözünden kaçan Bir şey var Onu işte biz kaçırıyoruz Burasını unutuyoruz Veyahut işin burasını Görmezden geliyoruz. Tabii ki hepimiz iman ettik. İman etmemizin sebebi de cennete girmek için. Başka bir şey için iman eden var mı? Herhalde başka bir şey için iman eden yok. Yani biz tarikatçı, tasavvufçular gibi demiyoruz. Biz cenneti istemiyoruz. Demiyoruz değil mi? Cenneti istemek için iman ettik. Ama cennete giremezsiniz. Hatta tahabbu birbirinizi sevene kadar cennet sevinceye kadar mümin olamazsınız diyor Resulullah. Mümin olamadığımıza göre de cennete de birbirimizi sevmedikçe giremeyiz. La tukminu hatta tahabbu yani sevişme iman, et, iman etmenin yolu sevişmeden geçer. Cennetin yolu iman etmeden geçer. Affa, la, adullukum, ala şeyin, ezafaltımuh, tahabbtım. Size bir şey, bir şey öğreteyim ve da bir şeyi göstereyim ki, bir şey öğreteyim ki size onu yaptığınız zaman birbirinizi seveniz. Yani birbirinizi sevmeniz de imanınızı kemale götürecek bir şeydir. Öf şu selamı beynekum, nar aranızda selamı yayınız. İman ile cennete girmek istiyorsunuz ama bu iman nereden gelecek? Namaz mı? Zekat mı? Hac mı? Umre mi? Ama mümin bir insan insanların çoğuna kötülük gelmesini ister. Bir insan bir insan insanların çoğuna kötülük gelmesini ister. Onların yıkılmasını, mahvolmasını ister. İslam'ın anlamı nerede kaldı? İslam demek selamet demek. El-Muslimu men selim el-Muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslüman'ın dilinden ve lisanından emin olan kişi demektir. Kardeşler, bu şekilde bu şekilde Sahabeler arasındaki Sahabeler arasındaki Sevgi nasıldı? İkimizin temiz olması Müslümanların Cemaatine devam etmek gibi Konular var Bizden istenilen sevgi nedir? Sahabeler arasındaki Sevginin nasıl olduğuna dair Sizlere bir örnek zaten vermiştik. Tekrar etmekte kısaca fayda var. Sahabelerin arasındaki birbirlerini sevmek ta hicretten önce lazım olduğu zaman malını feda edebilmektir. Ebu Bekir radiyallahu anh Kureyş'in eline düşmüş köleleri Müslüman köleleri satın alır ve onları hürriyetine kavuştururdu. Hatta onlara değerlerinin üstünde çok büyük paralar istedikleri halde onları satın alırlardı. Kureyşli müşrikler ise onların değerlerinden çok çok fazla para isterlerdi ki bunları almasınlar. Satın almasınlar. Ve, e, hürriyetlerine kavuşturmasınlar diye. Ama ma, Allah kendilerinden razı olsun. Ebubekir gibi gibi zengin insanlar onları o değerlerinin üzerinde paralar vererek onları hürriyetlerine kavuşturmuşlardır. Aynı şekilde Allahu Teala'nın Allahü Teala için hicret eden insanlara ensar az önce dediğimiz gibi Hanımlarından birini boşayacak derecede ve malının yarısını da verecek şekilde aralarında kardeşlik kurmuştur Resulullah. Yoksa bu din 3 kıtaya 10-15 sene gibi bir zarf içerisinde yayılmazdı. 10-15 sene içerisinde bir senesi gibi bir zaman içerisinde 3 kıtaya yayılmıştır bu din. Afrika, Avrupa, Asya kıtalarına yayılmıştır Öyleyse niçin yayıldı zannedersiniz? Kendi nefislerinden diğer kardeşlerini üstün tuttular Üstün tuttular Onun için bu din yayıldı Ama bugün Bugün Müslümanlar Müslümanlar bugün kardeşlerini yalnız bıraktılar Hangi kardeşlerini yalnız bıraktılar? Etrafındaki Kardeş Yani uzaklardakileri değil de Yakınlarındaki Kardeşlerini de bıraktılar Onları Kafirlerin eline bıraktılar İhtiyaçlarını Görmediler Onların hallerini hatırlarını Sormadılar ve bu şekilde Uzaklardakine Yardım ediyoruz Acaba uzaklardaki Müslümanlar Yanımızdaki kardeşlerimizden Daha mı değerli ha? Belki onları görsek Gördüğümüz zaman Onlardan nefret edeceğiz Belki yani Bu şekilde olabilir Belki namaz kılmıyordur oruç Televizyondan şuradan haberden gördüğümüz Bazı olaylar da gelip onlara yardım ediyoruz Ama çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine Hiç baktık mı Köyümüzde kendi yaşadığımız köyde veyahut da bulunmuş olduğumuz kasabada, şehirde veyahut da aynı safta namaz kıldığımız kardeşlerimizin ihtiyaçlarını biliyor muyuz? Öyleyse kardeşler bunlara dikkat edelim. İçimizin temiz olması cennet yollarındandır. Ama mesele uzundur kardeşler. Saatte doldu bana verilen saat burada ayrıldı ee, bitti ee, inşallah burada bırakmak istiyorum başka bir münasip bir zamanda da bu sohbete devam etme umuduyla sizleri Allah Teala'ya emanet ediyorum Allah razı olsun.